Selamunaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 36. Sını sunacağız inşallah. Alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri. 15. bölüm. Onun da alt başlığı Hendek Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler. 3. bölüm. İlk iki bölümde Hendek Savaşı ile ilgili. Tarihi versiyonları anlatmıştık, nasıl gelişti, nasıl oldu, neler oldu. Bugün farklı bir açıdan Hendek Savaşı ile ilgili sunum yapacağız. Hendek Savaşı, bundan önceki bölümde ifade ettiğimiz gibi, Müslümanlar ve Mekkeliler arasındaki kırılma noktası veya dönüm noktasıdır. Tarihi olaylara bakıldığında, Mekkeliler Müslümanlarla savaşmak için Hendek Savaşı'ndan sonra Tekrar güç toplamamışlar, toplayamamışlar, Müslümanlara saldırıda bulunamamışlardı. Artık savaş Medine ile Mekkeliler arasında değil, savaş Medine ile Arabistan veya diğer topluluklar arasında geran etmeye başlayacaktı. İlerideki bölümlerde bunların her birini inşallah tek tek göreceğiz. Elbette Mekkeliler bizzat kendileri Müslümanlara savaş açmamış olsalar da kimi zaman açık kimi zaman gizli olarak Müslümanlarla savaşacak toplumları desteklemişlerdi. Mekke'nin fethine kadar Müslümanlar ile Mekkeliler arasında Hendek Savaşı'ndan sonra ordular karşı karşıya gelmedi. İki toplum arasındaki son savaşta yani Hendek Savaşı'nda ve ondan sonraki en son savaş diyebileceğimiz Mekke savaşında Mekke kuşatılmıştı ama Mekke'de savaş olmamıştı. Müslümanlar Mekke'yi kuşattılar, hiç savaş yapmadan aldılar. İşte bunları ileride Mekke'nin fethinde o bölümde göreceğiz. En son savaşlar bölümünün en sonunda. Hendek savaşında Mekkelilerin bütün güçleriyle Medine'yi kuşatmaları, hatta Medine içinden Müslümanlarla birlikte Medine devletini kuran, savaş sürecinde Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi Beni Kureyza'nın çabaları da boşa çıkmıştı. Savaş sonundaki tablo Müslümanlar için müthişti. Mekkeliler Müslümanları yenemeyeceklerini kesin olarak anlamışlardı. Medine'de Müslümanlarla birlikte devlet kuran Yahudi kabilelerinden Beni Nadır kabilesi bu savaşının ardından Beni Kureyza kabilesi ise Hendek Savaşı'nın ardından ihanetleri sonucu cezalandırılmışlardı. Müslümanlarla birlikte olan diğer Yahudi kabileleri ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Müslümanlar gittikçe güçleniyor, Medine nüfusundaki yapı gittikçe Müslümanlar lehine gelişiyordu. Mekkelilere güvenen putperest Araplar şaşkındı. Mekkelileri var güçleriyle desteklemişler ama... Mekkeliler Muhammed'e karşı hiçbir şey yapamamışlardı. Her savaştan bir şekilde Müslümanlar galip çıkıyordu. Önceleri Müslümanları hafife alan putperest Araplar artık olayı ciddi almaya başladılar. İnandıkları insanlar, inandıkları putlar onlara yardım edemiyordu. Putperestlerin inandığı değerler ardı ardına yıkılıyordu. Müslümanlarla Mekkeller arasındaki her savaş Müslümanlar adına açık bir zafer olmasa da olayları izleyenler Müslümanları galip görüyorlardı. Çünkü Mekkelilerin putperest Arapların çokluklarına, silah üstünlüklerine rağmen Müslümanları kesin yenilgiye uğratamamaları aleyhlerine yorum yaptırıyordu. Artık putperestler Mekkelilerin Müslümanlara galip gelemeyeceklerine inanmaya başladılar. Mekkelilerin Muhammed'i yenemeyeceklerini anladılar. Arabistan, olayları bu duygularla izlerken, Müslümanlarda farklı duygular gelişiyordu. Her ne kadar Allah'a inançları kesin olsa da, her zafer onlarda değişik duygular oluşturuyordu. Elde ettikleri zaferlerin sarhoşluğunu yaşayanlar oluyordu. Savaş sırasında düşünceleri dağılan, savaş bitince ganimetler için kavga edenler oluyordu. Allah, Gönderdiği ayetlerle her savaşın sonunda Müslüman topluma gönderdiği ayetler ile ayar çekiyor. Bedir Savaşı'nın, Uhud Savaşı'nın ardından gelen ayetleri önceki bölümlerde incelemiştik. Hendek Savaşı bitmiş, Hendek Savaşı sürecinde. Müslümanlar arasında duygular farklılaşmış, savaş sonunda zaferin ateşiyle Müslümanlardan bazılarının düşünceleri değişmişti. Her şeyi bilen Allah, insanların aklını, kalbini biliyordu. Müslümanların kalbinde, aklında bozulmalar olanlar, direkt söylemeseler de Allah ayetlerini göndererek durumu açığa çıkarıyordu. Şimdi bu ayetleri sırasıyla gözden geçirelim. Medine, Mekkeliler tarafından kuşatılmış, olayların şiddeti artmış, Müslümanların inançları, pür dikkat savaşı takip ederken, İnananlardan bazılarının kalbi kaymıştı. Üstelik her defasında Resul'e bağlılıklarına söz veren Yahudi kabilesi Beni Kureyza'nın ihanetiyle düşüncelere kapılan peygambere Allah ayet göndererek yardım ediyordu. Ahzab suresinin 1-2-3. ayetlerinde Allah şöyle diyor. Ey peygamber! Allah'tan kork! Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Rabbinden sana vahiy edilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar, Allah'a güven, veçil olarak Allah yeter diyerek Resulüne sesleniyor. Hiç kimseden korkma. Allah'tan kork. Hani bu ayet olmasaydı ve bizler Müslümanlar olarak deseydik ki kuşatma altındayken bazı Müslümanların kalibinin kayması ve Yahudilerin ihaneti Resulü tedirgin etti. Bu sözlerine hemen nasıl olur? Peygamber tedirgin olmaz diyerek itiraz ederlerdi. Ancak bu ayetler gösteriyor ki Allah Resulü de bir insan. İnsan olarak bir toplumu yönetmekte, toplumu koruma, kollama ...görevini üstlenmektedir. Koruyacağına, kollayacağına söz verdiği toplum kuşatılmış, insanlardan bazılarının kalbi kaymıştı. Devlet kurarken destek veren ikinci büyük Yahudi kabilesi Beni Kureyza, Beni Nadır kabilesi gibi de değil. Çünkü Beni Nadır kabilesi açıkça karşı çıkmıştı, açıkça ihanet etmişti. Beni Kureyza ise onlar gibi değil. Sürekli Muhammed'den yana olduğunu söylüyor... Ama arkadan iş çeviriyordu. Peygamber'e haber gönderiyor, biz sizden yanayız diyor, onlarla beraber oluyor. Hatta Hendek Savaşı'nda silah araç ve gereçlerinin bir kısmını onlar veriyor. Ama gizliden gizliye arkadan iş çeviriyordu. İkiyüzlüğün her şeklini kuşatma sırasında uygulamıştı Beni Kureyza. Toplumun lideri, devletin kralı, ordunun komutanı Muhammed elbette bütün bunlardan en çok etkilenen olacaktı. Her şeyi bilen sadece Allah. Resuller her ne kadar Allah'ın peygamberi olsalar da, onlara ayet gelse de, nihayetinde insan olarak her şeyi bilemezlerdi. Üstelik zafer, yenilgi, başarı, başarısızlık, insanların yaşamında her zaman vardı. Allah zaferi nasip etmezse, Allah başarıyı takdir etmezse, hiçbir şey olmaz. İşte, duyguların karıştığı anda, Resulüne, Allah'tan kork. Münafıklara, kafirlere boyun eğme diyor. Allah. Münafıklar istediğini yapabilirler. Sen onları izle. Kafirler bütün güçleriyle üzerinize gelebilir. Sizi kuşatabilir. Sen onları iyi izle. Ama onlardan korkma. Allah'tan kork. Senin korkman gereken Allah. Allah istemezse onlar sana hiçbir şey yapamaz. Şüphesiz Olayların seyrini Rabbin çok iyi bilir. Sonucunu da bilir. Sen bilmezsin. Onun için Rabbine güven ve ona dayan. Ey Muhammed! Şunu unutma. Rabbin yaptıklarınızdan haberdardır. Hiçbir şey Rabbinden gizli değildir. İşte bu sözler insanın işini bitirmektedir. İnsan her şekilde kendini ifade edebilir. Kimi zaman gerçek duygularını açıkça ifade etmeyip Dolan başlı yollardan anlatabilir. Kimi zaman duygularının tam tersine açıklamalar yapabilir. Korktuğu halde korkmadım. Endişe duyduğu halde endişe duymadım diyebilir. Bugün her birimiz kendimiz için neyi tam olarak ifade edebiliyoruz? Şöyle bir düşünelim. Gerçekten içimizdeki duyguları, düşünceleri, açmazları, çarpık şeyleri, doğru veya eksi şeyleri, yanlış şeyleri, kendi içimizi kavuran şeyleri... Dosdoğru ifade edebilme imkanına sahip miyiz? Veya bu cesarete sahip miyiz? Şöyle bir düşünelim. İnsan her zaman insan. Bugün de, bundan bin yıl önce de, iki bin yıl önce de. Hazreti Adem de insan, bugün biz de insanız. Aynı özelliklere sahibiz. Aynı haklara sahibiz. Aynı eksikliklere sahibiz. Arada nüans farkları var. Temel aynı. Sünnetullah yani Allah'ın yaratma kanunu çerçevesinde hareket eden olarak insan her devirde aynı. Allah Resulüne bu ayeti göndererek toplum içinde okutturarak anlamlı bir şey yapıyor. Dikkatiniz için. Ashab Suresi Resule hitapla başlıyor. Allah'tan kork diyor. Ey Resulüm! Allah'tan kork. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar içinde endişe duyanlar, korkanlar var. Endişelerini, korkularını açıklayamayanlar var. Allah direkt Resul'ünü muhatap olarak diyor ki, Allah'tan kork, Allah'a güven, sadece Allah'a inan, ona dayan. Bu ayetleri Resul okuyunca elbette ben korkmadım, ben endişe duymadım demiyor topluma. Ama ayetlerin gelişiyle endişe duyan, korkan Müslümanlar bir oh çekiyorlar. Resul bile endişe duymuş bak, Resul bile korkmuş ki Allah ayetini göndererek durumu bize açıklıyor dediler. Yansıması böyle oldu. Kendilerine bir cesaret geldi. Kalplerinde korku olanlar, endişe olanlar rahatladı. Kalplerinde iman olanlar durumlarını birbirine rahatça açıklamaya başladılar. Tereddütlerini, çelişkilerini, korkularını, endişelerini rahatlıkla anlatmaya başladılar. Allah Resulü bile korktuğuna göre biz korkmuşuz bir şey mi dediler? Korkularından, endişelerinden imana tekrar döndüler. Psikolojik tedavi uygulanmış oldu bu ayetle başlangıçta. Psikolojik yapısı bozulan insanlar, o kuşatma altında. Öyle ya, yaşadığınız şehir kuşatılmış. İçinizde farklı dinden insanlar var. Her ne kadar anlaşmışsınız ama o insanlar rahatsız edici bir şekilde çelişkili şeyler yapıyorlar. Gelip destekliyorlar, arkasından köstekliyorlar, arkasından saldırıyorlar. Çocukların, kadınların olduğu yerlere saldırıyorlar. Geçen haftalarda bunları anlattık. Böyle bir durumda iki arada bir derede gibi kalıyor. O cephede bulunan, hendeğin etrafında bulunan Müslümanlar. işlerinde, duygularında, düşüncelerine çok şey geçiyor. Bütün bunları rahatlıkla anlatamıyorlar, açamıyorlar. Ama Allah bir ayet gönderiyor, işi damarından vuruyor. Resulüne hitab Resulüne muhatap alıyor. Bu dinin önderini muhatap alıyor. Allah'tan kork diyor ona. O zaman o öbür Müslümanlar, Resul bile korkmuş bak diyorlar birbirlerine. Bakıyorlar. Biz kimiz diyorlar. Biz de korkarız elbet. Biz de korkabiliriz herhalde evet, diyorlar. Kendi gerçeğini açıklayamayan insanlar tıpkı akrebin kendi çemberinde kendini öldürdüğü gibi kendilerini harap eder. İşte ayet burada o durumlarını açıklayamayan, kendi kendinin korkularıyla kendi içinde kırılmaya başlayan, kendi içine gömen, kalplerinde gizlilikleri, karanlıkla kaybolmaya başlayanlara Allah onlara birinci ağızdan, yani Resulün ağzından, bizzat Resulünün korkusundan söz ederek dolaylı bir eğitim yapıyor. Bir eğitim veriyor. Resul bile endişelenmişken, korkmuşken, sizin korkmanız, endişelenmeniz normal bu manaya geliyor. Onların cesaretini artırıyor. Kendilerine güven terkin ediyor. Böylece müminlerden korkanlar, endişelenenler, Resul bile korktuysa, endişelendiyse bizim endişelenmemiz, korkmamız normal diyor. Böylece duygusal, bedensel birliğe güce kavuşuyor, rahatlıyor. Allah bu tür yaklaşımlarla kullarını eğitiyor. Bu mantığı bir tedavi biçimine siz de kullanabilirsiniz. Örnekleyelim. Mesela bir arkadaşınız korkularından söz edemiyor veya çocuklarınız endişelerinden, korkularından söz edemiyor ama siz onların hallerinden Tedirginliklerinden korktuklarını, endişelendiklerini anlayabilirsiniz. İşlerindekini ustalıkla çıkarmanız gerekir. Çıkarırken onları kırmamanız gerekir. İşte Allah böyle yapıyor. Müminlere dolaylı yaklaşıyor, Resulü üzerinden onları rahatlatıyor. Bazı Müslümanlar, bazı Müslüman kardeşlerini çok cesur bilirler. Kendilerini onlar gibi cesur görmezler. Cesaretsizliklerini, korkularını, endişelerini de söylemeye çekinirler. Bu tür durumlarda korkmadığı, cesur sayılan kişi korkularından, endişelerinden söz ederse eğitim başlamış olur. İşte o zaman o cesur görülen insanlar kendi cesaretsizliklerinden de söz ederse, kendi korkularından da söz ederse onların yanında, onların durumunu fark edince onlar ne yapmaya başlar, eğitilmeye başlar. Onlar da rahatlıkla kendi korkularından, kendi cesaretsizliklerinden bahsetmeye başlar. Örneğin bir çocuk babasının çok cesur olduğunu hisseder. Öyle düşünür. Bir çocuk için baba korkmaz, hiçbir şeyden korkmaz. Çok cesurdur. Korktuğunda babası aklına gelir. Onun gibi korkusuz olmak için çalışır, başaramaz. Çünkü daha olgunlaşmamıştır. O çizdiği baba profilinde korkusuzluğu ve cesareti görür, düşünür, düşünür. Algılar, ona kendine bir silüet, bir idol, bugünkü tabiriyle bir idol çizer. Ama bir türlü öyle olamaz. Çünkü korkuları vardır, endişeleri vardır. Her korktuğunda babası aklına gelir. Onun gibi korkusuz olmak için çalışır, başaramaz. Başaramadıkça psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Bir baba bu durumu anladığında çocuğunu yanına alarak korkularını anlatmaya başlarsa çocuk heyecanla dinler, şaşırır. Baba korkularından, korkularını nasıl yendiğinden söz etmeye başlarsa çocuk babası gibi korkusuz değil. Babası gibi korkularını yenen olmayı öğrenir. İnsan için korkusuzluk mümkün değil ki ama korkularını yenmek mümkün. Müslümanların önüne çıkan liderler vardır, lider kişiler vardır. Onları görenler onların cesaretlerine hayran olurlar. Öyle bir algı oluştururlar. Onların hiçbir şeyden korkmadıklarını düşünürler. Onlara hayran olurken onların yanında kendi korkuları yüzünden ezilirler. İşte tam bu noktada bu tür lider kişiler kendi korkularından söz eder. Korkularını yaşarken nasıl o korkularını yendiklerini anlatırlarsa eğitimleri başlamıştır. Eğitilen kişi insan ne kadar bilgili, ne kadar lider yapılı, ne kadar güçlü yapılı olursa olsun korkusuz olmadığını her insanın korktuğunu ama önemli olanın korkuları yenmek olduğunu öğrenir. İşte Allah Ahzab suresinin ilk üç ayetiyle Resulünün üzerinden Müslümanları eğitiyor. Aynı zamanda Resulünü de eğitiyor. Dolaylı olarak Resulüne sen de korkmaz değilsin. Bunu söylemekten çekinme. Oku işte ayet. Rabbin sana Allah'tan kork diyor. Başka şeyden korkma diyor. Sadece Rabbine güven diyor. Ve ayetiyle bunu söyletiyor korkuları yenmenin yolunu hem Resulüne hem Müslümanlara gösteriyor. İnsanlar özellikle Müslümanlar iyi bilmeliler ki Allah'tan gizleyebilecekleri hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Allah gizlediğimiz her şeyi bilir. Açıklamak istediğimiz ama açıklayamadığımız her şeyi bilir. Her birimiz. Şu anda burada kaç kişi varsa kalbimizin de aklımızda, düşüncelerimizde gizleyebilme imkanına sahip olduğumuz ne kadar gizlediğimiz şey varsa bilin ki Allah bilir. Bizim gizlememiz bir şey ifade etmez. Ama mümin kardeşlerimize açıklayamadığımız, kendi içinde gizlediğimiz her şey bizim için bir karabasan olabilir, bir sorun olabilir, bir çelişki olabilir, bir iman zaaflığı, bir kayıp zaaflığı olabilir, bir kişilik zaaflığı olabilir. Çünkü gizlenen şeyler Gizlenmeye değer şeyler insanın kendine özel şeyleridir ki o özel şeyler kendi içindeki meydana gelen devinimlerin insanı dingin kılmadığı, insanı huzursuz ettiği şeylerdir. Değilse rahat olan şeyler herkes açıklar. Kolaydır. Allah bizden bildiği şeyleri Müslümanlarla paylaşmamızı isteyerek birlikte güçlenmemizi istiyor. Nedir o bildiği şeyler? Korkularımız var. Paylaşalım. Paylaştıkça güçlenelim. Korkuyorum ya. Korkuyorum işte. Başımıza geleceklerden korkuyorum. O zaman çaresi ne? Birlik olmak. Beraber olmak. Güçlenmek. Korkularımızı paylaşmak. Endişelerimiz var. Nedir onlar? Sayalım, dökelim aklımıza gelen. Ya işte korkularımızdan bahsedersek bu korkak, cesur değil. Endişelerimiz var. Ya bunun imanı sağlam değil. İşte bu kaypak işte bak bir sürü endişesi varmış gibi farklı şeyler söyleyecekler diye Çekindiğimiz her şey paylaşılmadıkça bizi kendi kendi içimizde yedirmeye başlar. Allah bunu öğretiyor, paylaşın diyor. Paylaşın ki birlikte yenin. Durumu, konumu ne olursa olsun, zaaflarımızla, korkularımızla, cesaretimizle, gayretimizle, atalimizle, içimizde oluşan fırtınalarımızla, nifaklarımızla, hatta inkârimizle bir bütüniz eğer aklımızdan inkara yönelik şeyler geçiyorsa ama biz bizdaki o Müslüman topluluğundayız, Müslüman görüneceğiz ama içimizden bir şeytan bir taraftan dürtü inkarımızı bile ortaya koyuyorsa paylaşalım ki onun üstünden geçebilirim. Bunları mümin kardeşlerimizle paylaştıkça olumsuz etkilerinden kurtuluruz. Tabi Allah'ın ayetlerini anlarsak bir insanı berbatken berbatlığının dibine indiren inkardayken inkarının dibine indiren Nifaktayken nifakının dibine indiren, korkular yaşarken korkularını karabasan haline getiren duygularının gizlenmesidir. Gizli kalmasıdır, kendi içinde kalmasıdır. Allah müminlere bu durumdan kurtulmak için paylaşmayı öğretiyor. İnsan duygularını paylaştıkça güçlenir. Paylaşarak adeta şunu söyler. Ben bunların etkisinden tek başıma kurtulamıyorum. Paylaşarak mümin kardeşlerimin gücüyle güçlenmek istiyorum. Rabbimle, müminlerle bütünleşmek istiyorum der. İnsani acizliklerini Allah ile müminler ile bütünleştirerek güçlenir. Allah'a güvenir, müminlerle kenetlenir. Artık müminlerden saklayacağı gizli kalmış duyguları yoktur. Korkularını paylaşmış, endişelerini paylaşmış, her şeyini paylaşmış. Hiçbir şeyden korkusu yok artık, bitmiş. Kenetleniyor. Mümin kardeşleri de onu öyle kabul ettiği zaman, herkes kendi eksiyle, gediğiyle birbirlerini kabul ettiği zaman, işte o zaman korkuyor. O zaman ümmet oluyor, o zaman kardeş oluyor, o zaman bir toplum oluyor. Korkularını, endişelerini, zaaflarını paylaşmış oluyor. Müslümanların tarihini, sahabelerden gelen hadisleri okursak, sahabelerin böyle bir rahatlığı yaşadığını göreceğiz. Onlar Allah'ın bu eğitimden nasiplenerek huzura kavuştular. Zaaflarını, korkularını, endişelerini kardeşleriyle paylaşarak birlikte güçlendiler. Onun için sahabe örnekleyelim. Savaş anında korkudan 2-3 konaklık yolu aşarak kaçmış Uhud'da, o bozgunda. Kaçmış, dönüyor arkadaşlarına ne yapıyor anlatıyor. Diyor ki 2-3 konaklık kaçtım korkumdan, o anda ne yaptım bilemedim, sonra aklım başıma geldi. Dönerek nasıl tövbe ettiğini anlatıyor. Sonra döndüm diyor, tövbemi yaptım diyor. Tövbe öyle ağızdan, ya Rabbi ben hata etmişim, ben senden affediyorum diye değil. Anında, fark ettiği anda hatasını, atının mahmuzunu bir çeviriyor geriye doğru, aynı hızla geri dönüyor. O tövbesi oluyor. Bunu anlatıyor. O tövbenin kavramını anlatıyor, aynı zamanda kendi hatasını anlatıyor, eksikliğini anlatıyor, korkusunu anlatıyor, endişesini anlatıyor. Ve diğer kardeşlerine örnek oluyor, böyle hadisler var. Ayetlerle bütünleşen, hayata değil, söze yansıyan cesaret gösterilerinin altında korkular vardır. Dikkatinizi çekiyorum. Hayata değil, yani bir cesaret hayata yansımıyorsa, sadece söze yansıyorsa, onun altında korku vardır. Başkalarını korkaklıkla suçlayanların kalbinde korku vardır. Onlar başkalarını korkaklıkla suçlayarak korkularını bastırırlar. Böyle bir tavır korkularından dolayı kaçış yoludur. Allah'ın Ashab Suresinin başındaki ayetler, müminlerin bilincine düştüğünde müminler başkalarını korkaklıkla suçlamazlar. Kendilerini suçlarlar. Derler ki ben korktum, paylaşıyorum. Zira Allah Resulüne Allah'tan kork diyor. Başkasından korkma diyor. Korktuğunu belirtiyor. Münafıklardan, kafirlerden korkma diyor. Yolunu gösteriyor. Allah'tan korkarsan hiçbir korkun kalmaz diyor. Geçmişte okuduğum bazı kitaplarda Müslüman düşünürler şöyle bir özet çıkarıyor. Allah'tan korkmayanlar her şeyden korkar. Allah'tan korkanlarsa hiçbir şeyden korkmaz. Bu bir özet. Bu ayetlerin özeti. Peygamberin yaşantısının özeti. Sahabelerin yaşantısının özeti. Allah'tan korkmayanlar her şeyden korkar. Allah'tan korkanlar ise hiçbir şeyden korkmaz. Sadece Allah'tan korkmayı öğrenen Müslümanlar, mümin kardeşlerini korkaklıkla suçlamazlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın, sadece Allah'tan korkmayı öğrenen Müslümanlar, asla mümin kardeşlerini korkaklıkla suçlamazlar. Sürekli kendilerinin korkularını düşünürler. İnsandırlar, korkuyorlardır, endişeleniyorlardır. Tedirginlikleri vardır. Bu duyguları Allah'tan korkarak, Allah'a güvenerek tedavi ederler. Nasıl? Paylaşarak. Mümin kardeşleriyle paylaşarak. Açığa çıkararak bu korkularını paylaşarak birlikte güçlenirler. Ben de korkuyorum. Sen de korkuyorsun. O da korkuyor. O zaman birleşeceğiz. Korkularımızı yeneceğiz derler. Allah Ahzab Suresinin 1-2-3. ayetleriyle Resulünü ve müminleri eğittikten sonra konuyu müminler üzerine çeviriyor ve devam ediyor. 9-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 gözler yıldığı, yürekler kırtlığa geldiği ve siz Allah hakkında farklı şeyler düşündüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlar. Kim? İman sahipleri. Dikkatiniz çekiyorum bakın, iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlar. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar Meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuş diyorlar. Onlardan bir grupta şöyle demişti ki, Ey Yesüklüler yani Medineliler artık sizin için durmanın sırası değil. Haydi dön!" İçlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı.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 Bugün bu ayetler karşısında nasıl düşünüyoruz? Nasıl? Peygamber var. Yanında ona güçlü bir şekilde iman etmiş Müslümanlar var. Onların hiçbir korkuları yok. Bugün öyle düşünüyoruz. Onlar anlı şanlı kahramanlar. Onların hiçbir endişeleri yok. Ama ayetleri okuyoruz. Aklımız başımızdan gidiyor. Hemen olayı değiştiriyoruz. Allah burada münafıklardan ve Yahudilerden söz edilir deyip işin içinden çıkıveriyoruz. Böylece ucuz bir yorum yapıyoruz. Ucuz bir tesir Böylece sahabelere aklı veriyoruz. Halbuki bu ayetler Resule ve Müslümanlara geliyor. Onları insanlığın dışına çıkarıyoruz. Yani onlar insan değil artık. O sahabeler, peygamber insan değil. Onların korkuları yok, endişeleri yok, hiçbir şeyleri yok. Onları kutsallaştırıyoruz. Bunu yaparken aslında kendimizi aklıyoruz. Dikkatimizi Bilinç Bilinçaltında onları kutsallaştırarak, onlara dokunulmazlık vererek kendimizi aklıyoruz kendimizi de insanlığın dışına çıkarmaya başlıyoruz. Allah'ın insanı, Müslümanları ele alıp incelediği her konuyu sahabelerden, kendimizden uzak tuttukça ayetleri anlamak istemediğimiz ortaya çıkıyor. Halbuki kendimizi bencillikten kurtarıp ayetlere teslim olsak, ayetlerle sakince, samimice kendimizle yüzleşsek hem ayetleri anlayacağız, hem sahabenin sahabelerin insan olduğunun farkına varacağız. Hem de kendimizi düzeltme fırsatı bulacağız. Ayetler, ey iman edenler diye başlıyor. Kim bunlar? Elbette Müslümanlar. Elbette müminler. Münafıklar değil, kafirler değil, Yahudiler değil. Ama biz olayı anlama yerine saptırmayı düşünüyoruz. Halbuki Allah ilk üç ayetinde Resulüne hitap ederek bize desteğini baştan gösteriyor. Ey Müslüman! Niye saptırıyorsun? Korkuysa, bak Allah Resulü'nü Allah söylettiriyor. Korktun, Allah'tan kork diyor. Endişelendin, endişelenme, Allah'a dayan, güven diyor. Baştan bizim de korkularımızın olabileceğini, endişelerimizin olabileceğini baştan ilk üç ayetle Resulünü göstererek. Bakın o Resul, seçtiğim Resul bile bak korktu uyarıyorum, endişelendi uyarıyorum, bana dayan diyorum diye hatırlatarak işe başlıyor. Ama ben anlamak istemiyorum saptırmak istiyor. Olmaz diyorum. Resul korkmaz. O endişelenmez. Onun yanındaki sahabeler korkmaz, endişelenmez. Onlar kutsaldır. Onlar insan bile değildir. Onlar artık insanlıktan çıkmışlardır diye bir yorum getiriyorum, bir tefsir getiriyorum ve böylece kendimi de aklamış oluyorum. Allah Resulüne Allah'tan kork diyerek korkmanın normal bir şey olduğunu gösteriyor bana. Anlamak istemiyorum. Anlamak istemiyorum. Şöyle bu 9'dan 17'yi dahil Okuduğumuz ayetlerden bir özet çıkarırsam şunları söyleyebilirim. Ayetlerde anlatılan 1. Müslümanlar aşağıdan yukarıdan kuşatılmışlardır. 2. Müslümanlar kuşatmayı gördüklerinde gözleri yılmış, yürekler gırtlağa gelmiş Allah hakkında farklı şeyler düşünmüşlerdir. Hani gözlerin korkudan yılması, yüreklerin gırtlağa, yani ümüye gelmesi bir dereceye kadar düşünülebilir. Ama Allah hakkında farklı şeyler düşünmüşlerdir. Dikkatinizi cümle. O cümle çok tehlikeli bir cümledir. İnsan korkabilir, gözleri yılabilir, dehşetten gözler açılabilir, nefes, can gırtlağa gelebilir, yürek gırtlağa gelebilir. Ama Allah ne diyor? Onlar Allah hakkında farklı şeyler düşünmüşlerdir. En terhisi bu. Mekke'yi yaşayan, Mekke'de 12 yıl mücadele veren, her şeyi Allah için bırakıp gelen Müslümanlardan bazıları, Kuşatmayı gördüklerinde sanki artık bu iş burada bitti demişler. Kendilerini sürekli destekleyeceğini söyleyen Allah hakkında farklı şeyler düşünmüşlerdir. Halbuki Allah onlara Bedir'de yardım etmiştir, Uhud'da yardım etmiştir. Bedir ve Uhud savaşının ardından gelen ayetlerle eğitilmişlerdir. Buna rağmen Müslümanlardan bazıları gerçekleri yaşamalarına rağmen Allah'ın yardımına şahit olmalarına rağmen dağılmışlardır akılları, bilinçleri, bilgileri alabora olmuştur. Mevcut bilgilerine göre olayla ve değerlendirerek sonlarının geldiğini düşünmeye başlamışlardır. Zaten Mekkelilerin işlerindeki münafıkların Bozguncu Yahudilerin probandası da bu yöndedir. Sonunuz geldi diyorlar Müslümanlara. Bu olayı şuna benzetiyorum. Maddi esaslar içinde hesaplaşma olarak düşünüyor Yani bugün de yaptığımız gibi. Mesela Devletlerin gücünü, toplumların gücünü, sayısını, silah üstünlüklerini tartışıyoruz, biliyoruz. Duruma göre öyle böyle olursa şu iş biter, bu iş biter diyoruz. Mesela Müslümanların yaşadığı bir devlet Amerika, Rusya tarafından kuşatılırsa örnekleyelim. İlk söyleyeceğimiz şey Müslümanların yaşadığı devleti kaybedeceği yönündedir. Baştan yenilgiyi kabul etmek inancın sıfırlanması demektir halbuki. Bir Müslüman devlet Amerika'ya kafa tutmuş da Amerika'da onu kuşatmışsa biz muhakeme olarak mantık olarak Allah'ın hesabını düşünmeden Allah'ın yardımını düşünmeden Allah hakkında farklı şeyler düşünerek maddi bir hesaba geçer de dersek ki Amerika kuşattığına göre o devleti iki günde yıkar yerle bir eder deyiverirsek işte Allah hakkında farklı şeyler düşünmeye başlamışızdır. İşi maddi şeylerle ölçmeye başlamışızdır. İşte bugün örnekleyelim İran Amerika'ya kafa tutuyor. Müslümanların kalbinden şöyle geçiyor. Ya Amerika ile İran karşı karşıya gelse, Amerika İran'ı öyle bir hezimete uğrartır ki diye başlıyor söze. Niye şu kadar üstün silahı var, uçak gemileri var bilmem nesi var, şu var, bu var falan filan. Aynı konum işte Hendek'te Müslümanlar Mekkeliler tarafından kuşatıldığı zaman bazı müminlerin kafasından münafıkların ve Yahudilerin de fitlemesiyle, düşünce gezdirmesiyle bu tür duygulara doğru gitmişlerdir. Hesap kitap yapmışlardır. Allah'ın yardımını unutmuşlardır. Allah'a güvenmeyi unutmuşlardır. O anda gözleri dehşet olmuştur. Canları ümüye gelmiştir. Çıkacak gibi olmuştur. Bu bela nereden geldi başımıza der gibidirler. İşte bu noktada ne olmuştur? İnanç sıfırlanması olmuştur. Allah buna işaret ediyor. Bir önceki ayette Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi bilmektedir ve görmektedir. Bu olay önceki zamanlarda oldu. Çok da uzun değil. İşte Bedir'de oldu, Uhud'da yaşandı. Buna rağmen Bedir'i ve Uhud'u yaşayanlar hendek kuşatmasında o yaşayanlardan bazılarının kalbi kaydı. Müslümanlardan bazıları Allah'ın yardımını yaşadıkları halde, hissettikleri halde, Bedir Savaşı'nın ardından, Uğuz Savaşı'nın ardından ayetleriyle terbiye edildikleri halde, kuşatma altında inançsal, duygusal yenilgi yaşamaya başladılar. Halbuki onların bazıları Bedir'in aslanları, Uğud'un aslanları, Mekke'nin şanlı direnişçileriydiler. Böyle olmasına rağmen gözleri yıldı. Yürekleri ümüye geldi. Tıkanacak gibiydiler. Sonlarını düşünüyorlardı. İnandıkları Allah'ı kafalarında tartışmaya başladılar. Allah'ın gücünü, yardımını, Müslümanları korumasını tartışmaya başladılar. İçlerinden bir kısmı evlerimiz tehlikede diyerek savaş cephesinden kaçmayı düşündüler. Bir kısmı boşu boşuna öleceğini düşünmeye başladı. Halbuki ecel gelmedikçe her ne olursa olsun ölmeyeceklerdi. Allah bu gerçeği onlara defalarca bildirmişti. Böyle olmasına rağmen dağıldılar. Hayatlarının mücadelesini verdikleri konularda farklı düşünceler yaşadılar. Bütün bunlar farklı bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Bir Müslümanın inançlı olması evet. Belirli ilkelere sahip olması evet. Hatta geçmiş yaşamında en tehlikeli işleri gerçekleştirmiş olması evet. Bunlara rağmen ortaya çıkan yeni durum, ortaya çıkan her yeni olay kendi içinde imtihan nedenidir. Dikkatini çekiyorum. İşte burası çok önemlidir. Yani önceden kahramanlık göstermiş olabilirsin, önceden ferakarlık göstermiş olabilirsin. Her şey tarihinde, geçmişinde anlıdır ve şanlıdır. Ama önemli olan şu anda karşılaştığın olayda nesin? Ne durumdasın? İşte bu ayetler bize onu gösteriyor. Mekke'nin ardından, Bedir'in ardından, Uhud'un ardından işte Hendek. Ve işte Müslümanların bazılarının duyguları. Önceki imtihanları kazanmışlar, önceki imtihanlardan başarıyla çıkmışlar, hendekte kaybediyorlar. Tedirginler, Allah hakkında farklı şeyler düşünüyorlar. İşte bunu, bu mantığı, yani her olayın kendi içinde bir imtihan olduğunu şöyle bir örnekle size anlatabilirim. Mesela öğrenciler bilir, bazı öğrenciler vardır, teşekkürlüktür, takdirliktir, derslerine hakimdir. Hatta önceki imtihanlara girmiş çok başarılı sonuçlar almışlardır. Bütün soruları cevaplamışlardır. Ama imtihan olgusunun bir mantığı vardır. Her imtihan sorulara sahiptir. Öğrenci her zaman imtihanın sorularıyla karşı karşıyadır. Daha önce cevabını verdiği soruları bile yeniden cevaplandırmak zorundadır. Her imtihanın atmosferi farklıdır. Her imtihanın heyecanı farklıdır, her imtihanın duygusu farklıdır. O gün hasta olmuş olabilir, kafası dağınık olmuş olabilir, herhangi bir olay moralini bozmuş olabilir, İnsan her zaman aynı değildir, etrafındaki olaylardan etkilenmiş olabilir, günlük olarak psikolojisi değişmiş olabilir. Mesela daha önce bir olaya gülüp geçmişken başka bir gün aynı olayı hiddetle karşılamış olabilir. Allah Müslümanları her an imtihan bildirir. İmtihanın soruları belli. Allah'a inanmak, ona güvenmek, sadece ondan korkmak, hiçbir şeyden korkmamak, ahiret hesabına göre hareket etmek, dünyadaki hesapları bir kenara koymak. Böyle bir durumda Müslümanın şöyle deme hakkı var mı? Ya Rabbi! Mekke'de denendik, Bedir'de denendik, Uğut'ta denendik. Şimdi niye deniliyoruz? Şu ana kadar Mekke'de imtihan edildik, Bedir'de imtihan edildik, Uhud'da imtihan edildik. Niye Hendek'te imtihan ediyoruz? Bu kadar imtihan yeter de mahfu var mı? Oralarda sana inancımızı kanıtladık, cesaretimizi kanıtladık. Bize inanmadın mı? Tekrar inancımızı sorguluyorsun. Tekrar sana güvenimizi sorguluyorsun. Andolsun ki sen bize inanmıyorsan, bizim inancımıza güvenmiyorsan, o zaman biz de sana güvenmiyoruz sana inanmıyoruz deme hakkı var mı? Allah ayetlerinde ölünceye kadar Müslümanı dünya hayatıyla imtihan ettiğini söylüyor. Her an, her karşılaştığı olayla, her anıyla her an inancımızla, korkularımızla, güvenlerimizle imtihan ediliyoruz. Ama zaman oluyor, kafamız dağınık olabiliyor. Zaman oluyor, korkularımız öne çıkarak cesaretimizi bastırabiliyor. Zaman oluyor, cesaretimiz öne çıkarak duygularımızı bastırabiliyor. Korkularımızı bastırabiliyor. Zaman oluyor, inkar duygularımız öne çıkarak... ...inancımızı şüpheye düşürebiliyor... ...zaman oluyor inancımız... ...inkar duygularımızı bastırıyor... ...şeytanı düşünceler bizi yakalayıp... ...inançtan uzaklaştırma işine her an durdurmuyor... ...inancımız otokontrolüyle... ...sürekli bilinçle, sürekli bilgiyle... ...ve bilinçle dindik durmaya gayret ediyor... ...bütün bu mücadele içinde... ...Müslüman her yaşadığı olayda... ...aynı soruların... ...aynı cevapların üzerinden geçiyor... ...sadece Allah'tan korkuyor... Kimseden korkmuyor, sadece Allah'a dayanıyor, başka hiçbir şeye dayanmıyor, sadece Allah'a güveniyor, başka hiçbir şeye güvenmiyor. Hiçbir Müslümanın ben geçmişte imtihan edildim, bu sorulara artık cevap vermeyeceğim, şimdi sırası değil deme hakkı yok. Bunu diyemiyor. Allah Mekke'de başlayan serüven içinde Medine'nin sonuna kadar Resulüne defalarca Allah'tan kork, Rabbine güven, ona dayan. Rabbin sana kefildir dedi. Defalarca. Rabbin sana kefildir dedi. Bir ayetle yetinmedi. Zira her olay kendine özgüydü. Olaylar aynı bile olsa kendine özgüdür. Hani şöyle bir örnek üzerinden konuşalım. Her gün sabah aynı çorbayı içiyorsunuz. Mesela. Evinizde eşiniz veya anneniz size aynı çorbayı yapıyor. Sorsalar, çorbanız nasıl? Diyeceksiniz ki tadı nasıl bilmezlik edemezsiniz. Onun tadını da nasıl olduğunu bilirsiniz. Hemen söylersiniz. Ama bir gerçek var. Siz her sabah çorbayı içerken yeniden damak tadını alıyorsunuz. Sizin çorbanın tadından söz etmeniz damak tadı almanız demek değil. Siz çorbayı her sabah içerek doyuyor, besleniyorsunuz. Sizin çorbanın tadını bilmeniz, doymanız, beslenmeniz demek değil. İşte Allah ayetleriyle Müslümanlara böyle bir gerçeği, doğal gerçeği, sünnetullahın gerçeğini belirtiyor. İnancınız, Allah'a olan bağlılığınız her olayla beslenir, sizi doyurur. Sizi Allah'a bağlı kırar. Sizin olayların içinde bunlarla beslenmemeniz, sadece Allah'a bağlılıktan bahsetmeniz, sadece Allah'tan korkmaktan bahsetmeniz, sadece Allah'a dayanmaktan bahsetmeniz, sadece Allah'a güvenmekten bahsetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Olayların içinde bu gerçeği göre yaşayabiliyor musunuz? Önemli olan budur. Olayların içinde yaşamak, her olayda bunu yaşamak, karşılaştığınız her olayda Allah'a olan inancınızı, bağlılığınızı, dayanmanızı, güvenini ve Allah'tan korkunuzu yaşıyor musunuz? İşte bu sizi duyurur. Sizi Allah'a bağlı kılar, sizi besler, sizin mümince yaşamınızı sağlar. Eğer siz olaylarda bunları tekrar yaşamazsanız olmaz... Oturup konuşursanız olmaz. Sadece konuşursanız olmaz. Yaşam gerçekleşmiş, inancınız beslenmiş, mümince yaşamış olmazsınız. Allah müminleri her olayda inceleyerek artılarını, eksilerini gösteriyor. Böylece her olaya ilişkin yaşamlarını kontrol altında tarak müminlere yol gösteriyor ayetlerinde. Siz de böyle yapın diyor. Olaylar karşısında konuşarak değil, yaşamın içine girerek kendinizi test edin. Test ederken korkularınız, inancınız, Allah'a bağlılığınız, güveniniz, Allah'a bağlılığınız, güveniniz, dayanmanız ortaya çıkacaktır. Önceki olaylarda test edilmen sizi kurtarmaz, yeni olaylarda da test edileceksiniz ve test edilmelisiniz. Efendim ben geçmişte yeteri kadar kahramanlık yaptım. Şimdi başkaları göster. Efendim ben Allah yolunda yapılan mücadele kaç defa cesaretimi göstereceğim. Şimdi başkaları göstersin. Efendim ben kendimi mümin olarak kaç defa ispat etmek zorundayım. Daha önce ettim ya. Şimdi niye edeyim? Başkaları etsin. Ayetlerin akışına baktığımız zaman böyle bir şey deme hakkımız yok. Bunları söyleme hakkımız yok. Allah'ın bize öğretmek istediklerini iyi öğrenelim. Allah bizi kendi kendini kontrol eder hale getirmek istiyor. Eğer biz ayetlerle kendi kendimizi kontrol eder hale gelirsek, tövbe edeceğimiz konular, şükredeceğimiz konular belirlenmiş olur. Eksikliklerimiz, yanlışlıklarımız için tövbe ederiz. Yaptıklarımız için Allah'a şükrederiz. Zira doğruları yapma gücünü, bilincini, azmini bize Allah vermiştir. Bunu biz Allah'ın nimetiyle başarmışızdır. Kendini ayetlere göre sürekli test etmeyenler, Tövbe ve şükür kavramlarını kaybederler. Dikkatinizi çekiyorum. Bir insan ayetlerle inancını, Allah'a olan bağlılığını, yaşamını, yaşamındaki korkularını, cesaretini test etmezse, şükür ve tövbe kavramlarını kaybeder. Bilgisiz, bilinçsiz tövbe ve şükür eylemini gerçekleştirirler. Kavramını kaybedince. Bilinçsiz bir şekilde tövbe ve şükür yaparlar. Başaramadıklarımız için tövbe etmek, başardıklarımız için şükretmek olgusu ortada kal. Bugün için kendimize bir bakalım, etrafımıza bir bakalım. Müslümanların tövbeleri, şükürleri Allah'ın ayetlerinde olduğu gibi mi? Gerçekten Müslümanlar ayetlere göre kendilerine test edip, eksikliklerini bulup tövbe mi yapıyorlar? Gerçekten Müslümanlar ayetlere göre İslam'ı yaşadıkları için Allah'a şükür mü ediyorlar? Elbette hayır. Yedikleri, içtikleri şeyler için şükür duası yapıyorlar. Halbuki bilmiyorlar mı? Yemek içmek sadece Müslümanlara ait değil. Allah'ın yarattığı her varlık ile insanlardan kafirler, münafıklar, müslümanlar hep iyi bitiyorlar. Hayvanlar iyi biçiyor. Siz hiç aklını Allah yolunda kullandığı için, Allah'ın ayetlerini anlamada kullandığı için şükreden gördünüz mü? Ya Rabbi, bana bu aklı verdiğin için şükürler olsun. Bu akıl ben senin ayetlerini, senin gösterdiğin yolu anlamaya onu çözmeye ve onu yaşamına sokmaya çalıştım. Senin yardımınla başardım. Şükürler olsun sana diyeni gördünüz mü? Siz hiç Allah'ın emrettiği doğruları yaptığı için şükredeni gördünüz mü? Mesela, Ya Rabbi, bugün hiç yalan söylemedim. Şükürler olsun. Bugün 200 lilerle ortaklık etmedim. Şükürler olsun. Ben hiç insanlara zarar vermedim, haklarını yemedim. Bugün tertemizim. Bugünü tertemiz bitirdim, şükürler olsun. Ben namazımı kılabildim, haramları işlemeden günümü bitirebildim, şükürler olsun diyeni gördünüz mü? Günümüzün Müslümanları tıkınmaya şükrediyorlar. Tıkınmaya, tıka pasa yiyip içmeye şükrediyorlar. Halbuki Allah Müslümanları kendine düzgün inanmaya, kendisi hakkında farklı düşünceler oluşturmamaya, başkalarından değil Allah'tan korkmaya çağırıyor. Buradaki Allah korkusu her an tedirgin bir şekilde Allah korkusuyla yaşa diye değil. Eğer yaratıklardan korkma durumun varsa hemen hatırla. Korkulmaya layık Allah'tır. Yani öyle vaizlerin anlattığı gibi o minberlerden Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye bağırarak insanların içini kararttığı gibi değil. Allah diyor ki eğer sizin içinize bir korku düşmüşse herhangi bir nedenle hemen hatırlayın. Gerçekten korkmanız gereken sadece Allah'tır, başka bir şey değil. Buradaki Allah'tan kork ifadesi ayetlerde insanları korkutmak için değil. İnsanların başka şeylerden korkmalarına karşılık Allah'tan korkulması gerektiğini, onlardan hiç korkulmaması gerektiğini anlatmak içindir. Dolaylı bir şekilde. Ama Müslümanlar bunu yanlış anlıyor. Hocalar bunu yanlış anlıyor. Bastırıyorlar, kork Allah'tan, kork Allah'tan, kork Allah'tan bir korku dini oluşturuyor. Halbuki ayetlerin mantığı öyle değil. Ayetlerin mantığı dışarıda korkanlara, başka şeylerden korkanlara Allah hatırlatıyor. Diyor ki, korkulmaya layık benim. Niye korkuyorsunuz? Eğer yaratıklardan korkma durumun varsa hemen hatırla, korkulmaya layık Allah'tır. Diğer korkular bir şey ifade etmez anlamındadır. Değilse Allah kendisinden korktuğu için hayatını zindan eden bir Müslüman istemiyor. Allah dininin adına İslam dedi. O sizin için barıştır, esenliktir, huzurdur. İnsan korkular içinde huzurlu mu olur? Barış içinde mi olur? Aksine Allah Rahman ve Rahim sıfatlarıyla insanları kuşatıyor. Onlara sevgisini veriyor. Onları koruyor. Onlara bana güvendikten sonra hiçbir korkunuz kalmaz diyor. Allah'ın Resulüne, müminlere benden korkun demesi eğer korkacaksanız... Korkulmaya layık olan benim, diğerleri değil demek istiyorum. Yani burada Allah tevhidi öne çıkarıyor. Dikkatini çekiyorum. Burada da Allah tevhidi öne çıkarıyor. İnsanların korkmasında da Allah şirki kabul etmiyor. Yani ortaklık kabul etmiyor. Ben hem Allah'tan korkarım, hem de hem de kullardan korkarım. Yani ben hem Allah'tan korkarım, hem kullardan korkarım. Mantığını Allah şirk olarak görüyor, gösteriyor ve diyor ki sadece benden kork. Korkularınızla tevhide ulaşın. Başka korkuları bırakın. Nasıl ilah konusunda tevhide ulaşıyoruz? başka ilahları terk ediyorsanız, Rab konusunda tevhide ulaşıyor, başka Rabları terk ediyorsanız, korkunuzla da tevhide ulaşın, başka korkuları terk edin, sadece Rabbinizden korkun. Ne müthiş bir özgürlük. İnsanın korkularına karşılık özgürlüğü. Dikkatinizi çıkıyorum. Müthiş bir özgürlük. Anlayabiliyor musunuz? Tevhid. Müthiş bir özgürlük. Ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum diyerek benim gibi insanlardan, benim gibi yarattıklardan korkmadığımı ilan ederek bir özgürlüğe ulaşıyorum. Müthiş bir özgürlük. Anlayabiliyor musunuz? Değilse ben Allah'tan korkarak hayatımı zindan edeceğim manasında değil. Özgürlüğe ulaşacağım. Nasıl Allah'tan başka ilah koşmayarak özgürlüğe ulaşıyorsanız. Nasıl Allah'tan başka Rab iddia etmeyerek özgürlüğe ulaşıyorsanız, Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayarak özgürlüğe ulaşıyorsunuz. Allah'ın müminlere, Allah'tan korkun ifadesi müminleri tehdit için değil, dikkatiniz için. Tehdit unsuru değil, tehlidi belirlemek içindir özetle. Böylece Müslüman, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Rab yoktur, Allah'tan başka şefaatçi yoktur, Allah'tan başka yardımcı yoktur, Allah'tan başka dost yoktur, Allah'tan başka güvenilip dayanılacak yoktur der gibi Allah'tan başka korkulacak yoktur diyerek tevhid bilincimizi geliştirmemizi istiyor. Böyle diyerek. Allah'ın vurguladığı bu ayetlerde önemli gerçeklerden biri de ecel. Allah her insana bir ecel sayın etmiştir. Bu gerçeği ayetlerinde defalarca hatırlatır. Onun için Hendek Savaşı'ndan sonra da ayetlerinde de ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size asla faydası olmaz. Eceliniz gelmemiş ise o takdirde de yaşatılacağınız süre çok değil zaten. Öyle değil mi? Şimdi bu gerçeği Müslümanlar biliyor. Etrafına söylüyorlar. Peki kim ölümden korkmuyor? Ecelimiz gelmeden asla ölmeyeceğimizi biliyoruz. Ayetlerde sürekli hatırlatılıyor. Ecelimiz geldiği zaman da mutlaka öleceğimizi biliyoruz. Bu bir yasa. Ayetlerle bize hatırlatılan bir yasa. Peki, niçin ölümden korkuyoruz? Veya kim ölümden korkmuyor? Kim başkalarına ölmenin hayatın kuralı, ölenlerin Allah'a gittiğinden söz ederken, başına ölüm gelince rahatlıkla karşılayacak durumda? Kim? Ölüm korkusu, insan beyninin kendi içinde kendini koruması işgüdüsünden kaynaklanıyor. Allah bizi dünya hayatında böyle yarattı. Her an ölümle burun buruna gelen bizlerin ecelimiz gelmeden ölmeyeceğimiz vurgulanıyor. Yani biz kendi kendimize şöyle diyemeyiz. Allah yolunda savaşa gidersek öldürülürüz. Allah yolunda savaşa gidersek öldürülürüz. Şunu yaparsak öldürülürüz. Ölürüz. Bunu yaparsak ölürüz. Allah bu tür düşüncelerle insanların kendilerini daraltmamalarını istiyor. Böyle bir daraltma yapmayın kendimize diyor. Eceliniz gelince gideceksiniz. Bu kadar basit. Kendi kendinize fantaziler oluşturmayın diyor. İnsana benim tayin ettiğim zaman gelmeden hiç kimse ölmez diye sıkı sıkı yetembe <gülüyor> ediyor. Binlerce okun kurşunun önünden, bombanın altından ölmeden çıkabilirsin. Çünkü ecel gelmemiştir. Ama bir okun, bir kurşunun, bir bombanın kurbanı olabilirsin çünkü ecel gelmiştir. Sebep önemli değil. Ecel gelmeyince sebep önemli değil. Bu gerçek. Ayetlerde defalarca anlatılıyor. Allah yolundaki mücadelenin her çeşidini yapan sahabe, Hendek Savaşı'nın ardından bir kez daha bu noktadan uyarılıyor. Akılların bir kez daha ölüm korkusuyla karıştığından haber veriyor. Ve de ki, Allah size bir kötülük dilerse, ona karşı sizi kim korur? Ya da size rahmet dilerse, Size kimseler verebilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı diyor Allah. Şimdi bu size hangi Müslüman karşı çıkıyor? Hemen hiç kimse. Söz olarak karşı çıkmıyor. Ama hayatını yaşarken yaptığı hesaplarla, kitaplarla bu ayete karşı çıktığını gösteriyor. Çünkü bu ayetlerde hesap kitap işi yok. Şöyle olursa şöyle, böyle olursa böyle, böyle olursa şöyle diye bir şey yok. Müslüman elbette... Allah'ın ayetlerine harfiyen uyarak hayatını teminat altına alacak. Yani üzerine düşen görevleri yapacak. Elbette yapısı gereği doğal olarak başına gelebilecek felaketlere karşı tedbirlerini alacak. Pisi pisine ne niyaz olacak ne de başka bir şey olacak. Bütün bunlar Allah'ın ayetlerde bize öğrettiğidir. Fakat bir Müslüman Allah'ın kendisini koruduğunu, Allah'a dost olduğunu, Allah'ın da kendisine dost olduğuna inanıyor, Allah'ın yardımını esas alıyorsa... Artık başkalarının kendisine kötülük yapabileceğine inanmaması gerekiyor. Zira bütün tedbirler alınmıştır. Allah'a güvenilmiştir. İnsan aklı erdiğince bedensel güçleriyle gerekli tedbirlerini almıştır. Allah'a güvenmiştir, yola çıkmıştır. İnsan olarak üzerine düşeni yapmış, güvenmiş ve Allah'a yardımcı kılmıştır kendisine. Bu noktada kalbini bozmaması gerekir. Bakın bu noktada kalbini bozmaması gerekir. Ayetler bize gösteriyor ki Hendek Savaşı sırasında bazı Müslümanların kalbi bozulmuştur. Ayetler gelmiş bu olayı bize anlatıyor. Peki bizler bu tür konularda kalbimizi bozmadan tutabiliyor muyuz? İşte asıl sorun burada. Günümüzün Müslümanları hazırcılığı iman yapmışlardır. Hazırcılığı. Hazırcılık nedir? Hazırcılık, dünyada kimsenin bize kötülük yapmaması için etrafımızdaki güçlülerle, bakın güçlülerle işbirliği yapmaktır. Mantık budur. Dünyada bize kötülük yapmamaları için biz etrafımızdaki güçlülerle, güçlü olanlarla işbirliği yaparız. Müslümanların yaşadığı ülkeler, güçlü ülkelerin nüfuz alanlarına girerek kendilerini kötülükten korurlar. Müslümanlar, Müslüman ülkelerde yaşayan Müslümanlar, partilerle, Cemaatlerle, tarikatlarla, derneklerle, vakıflarla işbirliği yaparak kendilerini kötülüklerden korurlar. İşin altında bu yatıyor. Her birine, sen niye parti taraftarısın, niye partinin içindesin, niye tarikatın, cemaatin, derneğin, vakıf bünyesinin içindesin diye sorulduğunda alacağınız cevap nedir? Oralarda kendini güven içinde hissetmektedir. Allah'a değil partiye güvenmiştir. Allah'a değil tarikata güvenmiştir, Allah'a değil cemaate güvenmiştir, Allah'a değil derneğe vakıfa güvenmiştir, Allah'a değil bir başka güçlü Müslüman veya Müslüman olmayan kafir olan bir devlete güvenmiştir. O devletin sayesinde varlığını rahatlıkla, huzurlukla giderebileceğine inanıyordur. Biz Amerika ile işbirliği yapmazsak halimiz nice olur diyordur. Biz Rusya ile işbirliği yapmazsak halimiz nice olur diyor. Biz içinde bulunan ve iktidar olan bir partinin içinde görünmezsek, onu desteklemezsek halimiz nice olur diyordur. Bütün güvenini, bütün dayanağını oraya veriyordur. Bir tarikata veriyordur, bir derneğe veriyordur. Ama sorsan ki güvenilecek ve dayanılacak kimdir? Allah'tır derler. Sözden hayata geçmez. Bakın sözden hayata geçmez. O söz odur. Ama hayata geçen başka güvenlerdir, başka hesaplardır. Ve birçoğunun ağzında tekerlediği şey, reel gerçeklere göre biz bu ilişkileri sürdürüyoruz, birliktelikleri sürdürüyoruz. Reel gerçekler nedir? Reel gerçekler, Allah'a inancın, Allah'a güvenin, Allah'a dayanmanın ortadan kaldırılıp mevcut hesaba kitaba göre, reel gerçeklere göre bu ilişkiler sürdürüyor. Hakmış Allah'a güven. Kalkmış Allah'a dayanmak, o ikinci atmış bir köşeye onu ama sözünde var, o ayrı bir konu. Müslüman ya, onu söylemek zorunda zaten. Onu söylemezse kendini Müslüman görmeyeceklerdir ve kendisi görmeyecek. Ama hayata baktığın zaman Allah'a güvenmeyi bırakmış, öbürküne güveniyor. Allah'a dayanmayı bırakmış, öbürküne dayanıyor. Allah'ı dost bilmeyi bırakmış, öbürkünü dost kabul ediyor. Efendim biz kerhen, işte içinde yaşadığımız eğer gerçeklere göre böyle bir güveni kazanmak, böyle bir dostluğu kazanmak, böyle bir efendim dayanmayı kazanmak zorundayız. Neden? Çünkü yapmazsak başımıza bela ve musibet gelir. Halbuki Allah ne diyor? Rabbiniz istemezse hiçbir bela ve hiçbir musibet gelmez. Ama o getirirse, Rabbiniz size bir bela ve musibet getirirse hiç kimse engel olamaz. Şimdi bu ayete inanıyor mu? Asla. Bu ayeti okuyor mu? Evet. Bu ayeti söylüyor mu? Evet. Anlatıyor mu? Evet. Ama inanmıyor, yaşamıyor, dikkatini çekiyor. İnanmıyor ve yaşamıyor ama söylüyor. İnandığını da söylüyor. İnsanlara da anlatıyor. Ama tercih noktasına gelince belave musibet gelmesin diye kerhen kafir bir devletin himayesine, kerhen istemediği bir partinin himayesine, Kerhen veya isteyerek bir tarikatın, bir derneğin, bir vakıfın bünyesinde kendinin güven içinde olduğunu, kendinin korunduğunu hissediyor. Allah'ın korumasını, Allah'ın güvenini bir kenara hissediyor ayete göre değil. Anlattıklarının özünde korunma işgüdüsü, çıkar işgüdüsü var. Korunma işgüdüsü, çıkar işgüdüsü. Ben varlığımı, bedenimi korumak, çocuklarımı, ailemi korumak zor. Çıkarlarımı korumak zorundayım diye inanıyor. Bu inançla yola çıkıyor ve arkasından bu koruma işini maddi şeylerle veya o dil, söyledikleri dille, real gerçeklere göre kendini koruma altına alıyor. Ama desen ki dinin ne İslam? Desen ki niye inanıyorsun Allah'a? Desen ki ayetler sana ne anlatıyor? Diyor ki yalnızca Allah'a güven, sadece o seni korur. Öyle diyor. Ama hayata böyle yansamıyor. Allah ayetlerinde bu gerçeği defalarca bize hatırlatıyor. Müslümanlardaki bu bilgi, bu inanç, bu yaşam çelişkisi onların gerçekte Allah'a güvenmediklerini kendilerine başka güven unsurları bulduklarını gösteriyor. Böylece dünyadaki olgulara göre, reel gerçeklere göre hazır bir şekilde kendilerini güven unsurlarının içine atıyorlar partinin için atıyor. Güçlü devletlerin himayesine atıyor. Efendim derneklere, tarikatlara, cemaatlere atıyor. Böylece o oh diyor. Girdim artık. Bir korunma zırhının içine girdim diyor. Bu mantık preslerde de vardı. Bu mantık Allah'a güvenlerini bazen kaybeden sahabeler için de vardı. Bu mantık münafıklığın, nifakın göstergesiydi. Ne yazık ki günümüz Müslümanları bu tür zaafları yaşamada doğruya ulaştılar. Yeniden Ayetler okunmalı. Ayetlere göre yeniden inancımız yaşama indirilmek zorundadır. İnşallah bunu başarabiliriz. Aksi halde işimiz duman. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.